Maa, beg. Fijnne, al hadith, kalam Allah, wachir al-hadi, hadi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wachir al-amur, mupdassatuh, wachir al-mupdassat, bid'ah, wachir al-bid'ah, dhalal, wachir al-dhalal, in de brand. O, Ve we kitaplarına imanet etmek. wakutubi, kutubihi, kitaplarına iman etmek. Ve messias Ey, de iman etmek. Yani, aslı farsça de Türkçe'de peygamberler de peygamberlere iman etmek. Bugün bu bölümü işleyeceğiz. van tanımı, islam. Allah'ın peygamber olarak seçtiği, kendisine bir şeriat vahyettiği, kendi mesajını iletmesi için inanmayan kavme gönderdiği erkek kimsedir. Ey Allah subhanehu ve teala inanmayan bir topluluğa veyahut bir kavme erkek olarak seçtiği ve kendisine vahyettiği kimseler, Resuldür ve kendisine bir şeriat indirdiği yani Allah'tan aldığı yani o vahyi insanlara tebliğ eden ve şeriat indirdiği kimse Resuldür. Nebi ise, Nebi ise peygamber olarak seçtiği kendisinden önceki peygamberin şeriatıyla gönderilen, kendisine özel bir vahiy indirdiği ve mümin bir kavme onları davet etmesi, onlara açıklamada bulunması için gönderdiği erkek kimsedir. Yani Resul bir şeriatla geliyor, inanmayan bir kavme gidiyor. Nebi ise o da inanan topluma, toplumu aydınlatan, onları davet eden, ancak kendinden önceki şeriat üzerinde, devam eden Yani önce kendisinden önce hangi e, peygamber varsa ya da Allah subhanehu ve teala hangi peygamberin şeriatı üzerinde kalmasını dilemişse o kimse ne yapar? Nebi olarak hem inanan topluluğun içerisindedir hem de e, önceki şeriatı temsilen devam eder. Ve özel bir şekilde Allah subhanehu ve teala bunlara vahyeder. İrhamık Allah'a. Ee, biliyorsunuz aynı dönemde yaşayan enbiyalar vardır. Mesela Nut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve e, Musa aleyhisselam, yine onun e, kardeşi Harun, e, yine Zekeriya, ey onun oğlu ve benzeri böyle örnekleri vardır. Dolayısıyla bunların her biri ayrı bir şeriatla değil, kimisi Resul, Sıfatını taşırlar. Kimisi nebi sıfatını taşırlar. Konu çok önemli aslında. Niçin? Çünkü siz sahih olan akideyi elde etmek için rasullere iman etmek zorundasınız. Yani biz efendime söyleyeyim falanca kişiden bahsetmiyoruz. Yani sıradan bir kişiye, kişiden bahsetmiyoruz. İmanın sahih olması için Allah'ın haber verdiği enbiyaya iman etmenin önemini ve gereğini konuşuyoruz. Bu mühim bir meseledir. Dolayısıyla bu iki tanımı yaptıktan sonra rasullere iman Allah'ın her ümmete o ümmeti ortak koşmadan sadece Allah'a ibadet etmeye ve ondan başka ibadet edilen her şeyi inkar etmeye davet eden bir peygamber gönderdiğini Bu peygamberlerin hepsinin doğru sözlü, takva sahibi ve güvenilir olduklarını, açık beyanı net olarak tebliğ ettiklerini, Allah'ın delilini, hüccetini alemlere sunduklarını, yaratılmış insan olduklarını ve rububiyet ile uluhiyet sıfatlarından hiçbir şeye sahip olmadıklarını kesin bir şekilde tasdik etmektir. Tabi bu söylediğim okuduğum metni açacağım. Allah subhanahu wa taala. Enbiya'ya imanın delili olarak Bakara suresi 285. ayette buyuruyor ki Emane'r rasulu bima unzile ileyhi mir Rabbihi vel mu'minun. Müminler e, rasul Kendisine indirilene iman etti. Allah'tan kendisine indirilene iman etti. Ey müminler de iman etti. Demek ki Resul kendisine indirilene iman ediyor. Onun muttebi olabilmek için de ne yapıyor? Mümin olmak için müminler de iman ediyor. Wal-müminun Allah Azza ve Celle diyor ki ey müminler de kullun hepsi Yani kendisinin mümin olarak, ben Allah'a hakkıyla iman ettim diyen bir kimse, mümin olarak tanımlayan kimse için Allah Azze ve Celle diyor. Kullun amene billahi, onlar da Allah'a inandılar. Ve melâiketihi, kitaplarına inandılar. Ve kutubi, ey kitaplarına inandılar. Ve rusuli rasullerine inandılar. Yani gönderdiği elçilere inandılar. La nuferriku beyne ahadim min Rusuli. Ve onlar hiçbir peygamberin arasını diğerinden ayırmazlar. Yani tıpkı şu an Yahudi ve Hristiyanların düştüğü durum gibi. Onlar ne diyorlar? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene iman etmiyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiyorlar. Dolayısıyla böylelikle ne oldu? Küfür üzerinde kaldılar. Niçin? Onlar dediler ki seçilmiş din bizim dinimizdir. Yani Yahudiliktir veyahut Hristiyanlar Hristiyanlıktır. Halbuki inşallah birazdan daha iyi bu konuyu açarız. Bir şeriatın gelmesiyle önceki şeriatın hükümleri ne solunur? Geç Önceki derste biliyorsunuz kitaplara iman konusunda da buna değinmiştik. Nahl suresi 36. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Walla kad baaf fi kulli ummetin rasulan rasoolen. En i abo do laha, wajtani burtahout. Mohakaki bis Herpe gambere, shunus ulien Her ummet, shunus ulien, birpe gambere gunderdik. Allah kulukadin Ta gutan sakonum. Shaitan dan sakonum. Mohakaki bis her ümmete şuna çağıran. Yani neye çağırıyor o peygamberler? ne ilaha illallah. Tek bir ilaha ibadet edilmesini ve tağuttan, tuğyan edenlerden, şeytandan sakınılmasını vahy ediyor Allah. Bu vahyi alan resul ne yapıyor? Bunu o kavme, kavme iletiyor. Ne diyor onlara? İlâhukum ilâhu vâhid. Sizin ilahınız tek bir ilah ilahdır. Ey ona kulluk ediniz. Sadece ona kulluk ediniz. Onun dışında ilahlar edinmeyiniz. Ve enbiya'ya iman anlamında, enbiya'ya imanın bir diğer hususu da seçilmiş olmalarıdır. Peygamberlik tamamen. Allah'ın seçmesi ve ikramı ile olup bunu kullarından dilediğine lütfeder. Yani Allah Azze ve Celle kendisine elçi olacak kimseleri ne yapar? Seçer. Peygamberlik çalışma yoluyla elde edilmez. Okumakla elde edilmez. İlham yoluyla elde edilmez. Rüya ile elde edilmez. Peygamberlik Ancak Allah Azze ve Celle'nin seçtiği kimselerden olur. Rabbimiz İbrahim Suresi 11. ayette buyuruyor ki, Kâlet, Kâlet lehum rusuluhum Innahnu ille illa beşerum mislukum. Velakinne Allahe yamun ala men yeşâu min ibadi. Peygamberleri onlara dedi ki biz ancak sizin gibi bir beşeriz. Mislukum, beşerum mislukum. Yani peygamberler neymiş arkadaşlar? Neymiş? İnsandır. Aynen öyledir. Yani bir peygamber bir ilahı sever gibi tazim edilmez. Tıpkı Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a Sa'd ibn-i Muaz'ın yaptığı, ey geldi ona tahiye yaptı veya rüku etti. Yani önünde eğildi. Başka bir rivayette secde etti aleyhissalatü vesselam'a. Aleyhissalatü vesselam bunu ondan nehy etti. Dedi ki niçin böyle yapıyorsun? Kendisi Şam taraflarına gelip bu taraflara gelmişti ve burada insanların din adamlarına bu şekilde tazim ettiğini gördü. Ve dedi ki,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 kendisinden başkasına secde edilmesini dileyecek olsaydı bu kadının kocasına secde etmesi olurdu dedi Ali Sertpas. Ey ancak Allah azze ve celle kendisinden başkasına secde edilmesini edilmesine razı olmadı. Bununla beraber Biliyorsunuz onlar nedir dedik? Beşerdir, değil mi? Aynı bizim gibi beşer. Ne diyorduk Kelime-i je niet söylesin. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet. Evet. Abduhu. Niçin abduhu? Kulu Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Even. Çünkü ondaki meziyetleri gördüler. Baktılar ki babasız dünyaya geldi. Beşikteyken konuştu ve efendime söyleyeyim ölüleri diriltiyor. hastalara iyi ediyor. Evinde gizlediğini sana haber veriyor. Allah azze ve celle ona dilediği gibi özellik verdi. Baktılar dediler ki bu olsa olsa ancak bir ilahtır. Dolayısıyla ahir zamanda da Allah Azze ve Celle ne yapacak insanları bu fitne dönemlerinin çokça olduğu kishwan bebul fiten yani fitne bablarının işlenmesi gereken bir dönem fitneler gittikçe büyüyor Allah insanları deccalla imtihan edecek bu ve benzer şeyler o da buna benzer şeyler yapacak yani bu ancak bir imtihandır dolayısıyla ilahının tek bir ilah olduğuna iman etmiş olan bir Müslüman ey Rasul alaihissalat wa nasıl faydalanacağını ve ona nasıl tabi olacağını bilir. Dolayısıyla bırakınız bugün rasulleri. Maalesef insanlar kendi şeyhlerini ustadları, hocalarını tazim ediyorlar. Onları yüceltiyorlar. Bakınız Allah Rasul alaihissalat was Ben gaybı bilemem. Ya da gaybın Anahtarları bendedir demiyorum buyuruyor bir ayette. Ancak bugün birileri çıkar der ki ey biz gaybı biliyoruz mesela. Bu ve benzeri. Dolayısıyla tıpkı şurada İbrahim suresi 11. ayette peygamberleri onlara dediği ben sizin gibi bir beşerim. Fakat Allah nimetini kullarından dilediğine lütfeder. Yani Allah bana bu nimeti lütfetti ve beni size elçi olarak gönderdi. Ancak ben sizin gibi bir beşerim. Dolayısıyla bazı ayetlerde var. Dediler ki bu nasıl bir peygamberdir? Bizim gibi yiyip içiyor, çarşılarda dolaşıyor. Yani bakın bu sefer beşer yönünü beğenmediler. Allah madem bir elçi gönderecek olsaydı niçin bizlere bir melek göndermedi? Ben şimdi size soruyorum. Allah elçi olarak bir melek gönderseydi? insanlar ne derdi? Heh. Heh. İnsanlar derler ki ya biz melek miyiz yani? Biz melek değiliz ki. Eğer elçi melek olsaydı, bakın ayette bizzat, diyorlar ki niçin bize bir melek göndermedi elçi olarak? Eğer elçi melek olsaydı derlerdi ki, vallahi o bir melekti o yüzden o bunları yaptı ama biz yapamıyoruz. Biz biz melek değiliz derlerdi. Ya da derlerdi ki ya bize bizim içimizden bizim gibi bir beşer elçi gönderseydi, Allahu Akbar Insen gerçekten Rabbine karşı çok nankördür. Dolayısıyla Allah subhanahu wa ta'ala bize içimizden Allah'ın kendisine indirdiği ayetleri okuyan bize hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi. Ve yine Rabbimiz şöyle buyuruyor Saab suresi 47. ayette وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَا مُسْتَفَيْنَا Doğrusu onlar bizim katımızda seçilmiş iyi kimselerdir. Kimler? Enbiyalar. Allah Azza ve Celle enbiyayı seçer. Musa seçilmiştir. İbrahim seçilmiştir. İsa seçilmiştir. Zekeriya seçilmiştir. Davud seçilmiştir. Aleyhisselam ecma'in. Yani bütün hepsine selam olsun. Hepsi seçilmiştir. Kazanarak elde edilmez. Yani şimdi Allah'u akber. Günümüzde de böyle birileri çıkıyor ya. Babadan oğlan. He ya. Peki bu enbiyanın isimleri ve sayıları konusunda ne söylenebilir? Sayıları çoktur. Allah'ın bazılarının kıssalarını bize anlatmış, bazılarını ise anlatmamıştır. Nitekim Mü'min suresi 78. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve laqad arsalna min qablika minhum man qassasna aleike ve minhum men aleik naqsus aleike Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var. Anlaşıldı değil mi? Ayet apaçık, sarih. Yani diyor ki biz sana kimisini ey kassas yani biz sana kimisinin durumunu haber verdik, kimisini haber vermedik. Senin haberin olmayanlar da var. Dolayısıyla biz bu ayetten anlıyoruz ki Enbiya'nın bir kısmı bizlere haber verilmiş. Bu da gaybî bir meseledir ancak Allah subhanahu wa ta'ala haber verirse biliriz bir kısmı da haber verilmemiş. İsimlerini ve kavimleriyle olan durumlarını bilmediğimiz yüce Enbiya'ya genel olarak iman ederiz. Yani ismini bilmiyoruz. Kavimleriyle olan münasebetlerini bilmiyoruz. O bize haber verilmediği için. Ey mücmel olarak yani biz diyoruz ki biz bunlara iman ettik. Allah katından gönderilmiş olan bu elçilere iman ettik. İsmini. Peygamber olarak gönderiliş kıssasını ve davetini bildiğimiz peygamberlere de tüm bu özellikleriyle ayrıntılı bir şekilde iman ediyoruz. Yani bize ayrıntı verilen konularda ayrıntıyla iman ediyoruz. Yani biz diyoruz ki Musa aleyhisselam ne yaptı? Firavun'la mücadele etti. Biz ne diyoruz? Onlar şöyle imtihan edildi. İsa aleyhisselam şöyle dedi veya şöyle yaptı. Niçin? Çünkü Allah azze ve celle bunlara haber vermiş. Dolayısıyla... Bunların bir cüzünü bile inkar etmek küfürdür. Selamun Allah'a. Allah, Nebi ve Rasuller'in isimlerini, bazılarının isimlerini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. İsimleri zikredilen bu enbiya, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'de dahil olmak üzere 25 peygamberdir. 25 Peygamber ne yapmış arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim e, Kur Kerim'de, Muhammed aleyhisselat ve dahil olmak üzere haber vermiştir. Allah bunlardan 18'ini birden şu buyruğunda zikrederken, diğer yedi embayı da Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde zikretmiştir. Rabbimiz En'am suresi 86. ayette buyuruyor ki Ve tilke hucetuna ateynaha ibrahima ala kavmih Yusselam Nerfe'u derecati men ne sha inne rabbeke hakimun alim ve behabne lehu ishaqa ve yakub كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والاياس kulun mina salihin ve ismail ve al ve yesa ve yunus <veluta> ve lut ve kullan faddalna ala <alel> alamin selam <türksel> evet enam suresi 83'ten 86'ya kadar olan bölümde burada 18 tane enbiyanın ismi bizlere haber verilmiştir İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdendir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Biz ona İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya Yahya, İsa, İsa'yı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden, salihlerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini iyilerden. Alemlere üstün kıldık. Allah Azze ve Celle bunları seçerek ne yapıyor? Alemlere üstün kılıyor ve böylelikle o kimselerin salih kimseler ve seçilmiş olduklarını haber veriyor. Burada 18 tane enbiyanın ismi nerede geçiyor? En'am suresi 83'ten 86'ya kadar olan bölümde. Ve yine Ali İmran suresi 33. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnnallâh hastafe. Adama ve Nuh'an ve al-Ibrahim'e ve al-Imran'e alel-alemîn Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ve İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. Şüphesiz bunlara hakkıyla tabi olanlar da üstün kılınmıştır. Bunlara hakkıyla tabi olanlar da Üstün kılınmıştır. Yani şu an peygamber yok ancak onun risaleti mevcut. Yani sünneti mevcut. Onun bıraktığı miras mevcut. Hiç şüphesiz ki buna hakkıyla uyanlar toplumun en üstünleridir. Allah subhanehu ve teala inallâhe yehdi men yeşe dilediğine hidayet eder. Dolayısıyla Allah azze ve celle bizi seçip dinini konuşturuyorsa, Kur'an ve sahih sünneti bizler için değerli kılıyorsa, bu Allah'ın Allah bizler üzerinde bir lütfudur. Bu sebeple bunun kıymetini bilip, Enbiya'nın üzerinde gittiği yolda gitmek, çok önemli bir kazançtır. Aksi halde, vallahi hüsrandır. Kim Enbiya'nın davetinden yüz çevirirse, Vallahi hüsrandadır. Bu sebeple şu saydığımız isimlerle de görüyoruz ki mesela bir başka ayette ve ila adin eha hum hude ad kavmine de kardeşleri hudu gönderdik buyuruyor Rabbimiz Fana ve Teala. Ve yine Hud suresi 61. ayette ve ila themude hum saliha ey er wel een semude een samude, een per die, een per die. Ik heb een de kermis. Er wel een kermis voor de kerk, een kermis voor de kerk, <gülüyor> <gülüyor> een de evet, Yani kardeşleri yani onların içerisinden çıkan. Daha sonra bunlar kendisine iman edenler. Yani bu enbiya içlerinden çıkıyor. Dikkat ediniz. İçlerinden çıkıyor ona iman edenler. Din kardeşi oluyorlar. Ona isyan edenler ise küfür milletini oluşturuyorlar. Dolayısıyla hak ve batıl birbirinden ayrılıyor. Yani böyle günümüzdeki gibi hakla batıl iç içe değil. Karışık değil. Niçin? Çünkü enbiyalar yani peygamberler vahiy ile yönetildikleri için vahiy ile yani şaşmaz bir teraziyle hareket ettikleri için toplumları üzerinde hücceti oluşturuyorlar. Yani toplumlarına yarın Allah katında ne Şuayb'ın kavmi, ne Hud'un kavmi, ne Lut'un kavmi şunu demeyecek. Ey Rabbim şu ay bizim içimizdeydi ama o bize seni anlatmadı, o görevini yapmadı diyemeyecek. Tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıl boyunca davet edip buna rağmen kendisine inananların çok az olması gibi. Ve bu enbiyalar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Bana ümmetim gösterildi diyor aleyhissalatü vesselam yani mahşer günü. Çok kalabalık olduğunu gördüm. Ümmetim olduğunu sandım ancak onun Musa Musa'nın kavmi olduklarını gördüm diyor aleyhissalatü vesselam. Daha sonra benim ümmetim gösterildi diyor aleyhissalatü vesselam. Hani çokluğunuzla öveneyim diyor ya aleyhissalatü vesselam. Ancak bana öyle peygamberler gösterildi ki kiminin yanında üç, kiminin yanında iki, kiminin yanında bir kişi veyahut yanında hiç kimse olmayan enbiyalar bana gösterildi diyor Ali Vesselam. Siz düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Siz peygamber olarak seçilmişsiniz ve o toplumun en eminisiniz. Yani bu konuda şüphe yok. Peygamberlerin en büyük özellikleri Ey peygamber olmadan önce de sicillerinin temiz olmasıdır. Allah Azze ve Celle çünkü onları vahye hazırlıyordur. Yani böyle günaha bulaşmamış, o kendisinde serkeşlik görülmemiş, yalan görülmemiş, aldatmamış ey en doğru sözlü kimse. Ve öyle kimseler ki peygamberler kavimleri içerisinde başka bir şey isteseler kavimleri kendilerinden esirgemezsin. Yani örnek ticari anlamda bir şey isteseler yok demezler. Niye? Öyle emin insanlar. Ancak ilahınız tek bir ilahdır dendiğinde menfaatlerine dokunulacağından veyahut iman kalbişi olduğundan Allah azza ve celle dilediği kimseler, ey merhamet ettiği kimseler hidayete eriyor, tabi oluyor, ittiba ediyor. O birileri ise isyan ediyor. Mesela birçok ayette var. Maar Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar ki ey Şuayb biz seni halim bir insan olarak biliyoruz. Yani güzel ahlaklı, sen güzel huylu birisiydin. Ne oldu sana bizden bunları istiyorsun? Sana ben geen salamadier. Ik ben geen salamadier. Ik ben geen salamadier. Ik ben geen salamadier. Ya şu aybı inkar eden o kavim bile namazın bir şeyler emrettiğini anlayabilmiş. Bizim namaz kılan insanımız namazın kendisine neler yüklediğini anlayamamış. Anlıyor musunuz? Bakın ne kadar mühim bir şey. Yani namazın mı emri diyor. Yani biz seni görüyoruz sen ruko ediyorsun tek bir ilaha. Biz seni görüyoruz secde ediyorsun tek bir ilaha. Yoksa bu namazın mı sana bunları... Yapman. Halbuki sen halim bir insansın. Böyle güzel uylu yumuşak. Niçin? Onlara şunu söylediği zaman Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz. Allah'a şirk koşmayınız. Yoksa siz ebediyen cehenneme gidersiniz dediğinde işte ne oldu? Şu ayıp katı bir kimse oldu aleyhisselam. Ya da Nuh aleyhisselam ya da diğerleri. Evet ya da Muhammed Aleyhisselam siz düşünün. Allah sizi seçiyor, size vahiy ediyor ve o toplum sizi yalanlıyor. Sizin en yakınlarınızı sizi yalanlıyor. Akrabalarınız, amca dediğiniz, dayı dediğiniz, baba dediğiniz, eş dediğiniz. Eş dediğiniz sizi yalanlıyor. Lut'un eşi gibi, Nuh Aleyhisselam'ın eşi gibi veya Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi. Bu büyük bir mücadeledir küfür ve tevhid mücadelesidir. Dolayısıyla işte tevhide intisap etmek önemli bir husustur. Aynı şunun gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in bizzat dudaklarına bakarak daveti işitip de küfür üzerine olmaktansa bugün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'i görmediği halde ona iman edip Sünnetine sımsıkı sarılanlara selam olsun. Bu daha şerefli bir şeydir. Dikkat ediniz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olup Ebu Cehil olmaktansa bugün yırtık bir ayakkabı ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olan bir miskin olmak daha efektedir. Ve izzet ve şeref bu kimsededir. Ebu Cehil olmakta değildir. Velid bin Muğire olmakta değildir. Ebu Leheb olmakta değildir. Dolayısıyla bu iman meselesidir. Bakınız görmediğiniz enbiaya imanı konuşuyoruz. Ve onlara selam ediyoruz buradan. Niçin? İşte imanın esası ancak böyle oluşur. Nasıl oluşacak başka? Dolayısıyla... Enbiya, bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdırlar. Bu halkanın en sonu, bu zincirin en son halkası Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Artık ondan sonra da peygamber gelmeyecektir. Ve onun diğer enbiya'dan en büyük özelliği, bakınız ne dedik deminki okuduğumuz ayetlerde? Onlara kardeşleri şu aybi gönderdik. Hud'u gönderdik. Hepsi kardeşleri kardeşleri. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için bunu söylemiyor. Niçin? Çünkü o bir kavme değil, bütün insanlığa, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa insan ve cin topluluklarına gönderilmiş bir peygamberdir. Zaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e iman kısmı inşallah önümüzdeki hafta işleyeceğiz. Altını çizerek. Çünkü biz onun şeriatına tabiiz. Evet. Nedermistikwa ila madiena acha, hum shuiba. Madiena e de kardisch e, terishu i Wa Ismaila wa Idrisa wa del kifl. Wa kifl. Kullum minas e, sabirin, Ismaili. Idrisi vazul kiflida de, not. Hepsida sabre dan Ve Fetih Suresi 29. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah. Sen de diyorsun ki. Muhammedun Resulullah. Ey ey Rabbim senin haber verdiğin bu Resule ben iman ettim ve ben buna şahitlik ediyorum. Şehadet ediyorum ki o senin Resulündür. Tıpkı Fetih Suresine muvafakat ederek bunu söylüyorsun. 25 tane enbiya ismi saydık. Bazıları tabii işte bu 27'dir, bir iki tanesi konusunda ihtilaf olmuştur. Ee, i̇şte işte Hızırla ilgili mesela ki o da peygamber değildir. Ya da evet Lokman peygamber midir, değil midir gibi ihtilaflar olmuştur. Ancak bunlar net değildir. Bu enbiya'nın ulul azm olanları var arkadaşlar. Ulul azm yani büyük olanlar. Büyük olanlar. Evet hemen kısaca bunları söyleyeyim. De dersi bitireyim. Bir Muhammed aleyhissalatü vesselam. Yani Ulul Azm peygamberler dediğimiz. İbrahim aleyhisselam. Musa aleyhisselam. İsa aleyhisselam. Nuh aleyhisselam. Bunlar enbiyanın en üstünleridirler. Faziletli olma sıraları. Aynen söylediğimiz gibidir. Peki niçin gönderilirler enbiyalar? Tevhide davet şirkten sakındırma. Birinci bu. Tevhide davet şirkten sakındırma. Neymiş Veysel? Tevhide davet şirkten sakındırma. İşte böyle herkes Veysel gibi dinlese hiç burada bir boşluk kalmaz. Haftaya ders ki kardeş siz bize ders anlatın. <gülüyor> Allah'ın izniyle o güzel dinler maşallah. Evet birincisi neymiş? Tevhide davet, şirkten sakındırma. İkincisi, itaat edenleri müjdeleme, günahkarları uyarma. Neymiş? İtaat edenleri müjdeleme, günahkarları uyarma. Neyle müjdeliyor? Neyle? Cennetle. İnananları, iyi işler yapanları cennetle. Muhalefet edenleri, isyan edenleri ise cehennemle korkutuyor, tehdit ediyor. Üç, şeriatlerin detaylandırılması yani Allah'ın vahyettiğini pratize ediyor. Nasıl uygulanacağını aynı şu an bizim İslam'ın bir yaşam biçimi olması gibi. Dördüncüsü kafirler ve münafıklarla cihad etmesi. Tabi Allah Azza ve celle elçiyi gönderiyor bir kavim biliyorsunuz Adem aleyhisselamla Nuh aleyhisselam arasında ne kadar vardı arkadaşlar sure olarak? Bin yıl vardı. Bin yıl boyunca Allah bir peygamber göndermedi. Niçin? Çünkü istikamet üzerelerdi. İstikamet üzerinde giderken onların sapma sebeplerini biliyoruz. Saptılar. Onlar sapınca Allah Azze ve Celle onlara Nuh'u gönderdi. Ve onları tekrar buraya davet etti. Uyanlar istikamete geri geldiler. İstikamet dediğim ne? Sırat-ı Mustakim'e geldiler. Doğru yola. İnanmayanlar ise helak oldular. Tarih devam ettikçe Tekrar sapma oldu, tekrar peygamber. Tekrar inanmayanlar helak oldu, inananlar kurtuldu ve bu hep böyle devam etti. Evet, peygamberlere karşı görevlerimiz, peygamberleri tasdik etmek, peygamberliklerinin hak olup Allah, Allah'tan verildiğine iman etmek, Kim onlardan birinin peygamberliğini inkar eder veya yalanlarsa veya eksik görürse muhakkak küfre düşer. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kezzebet kavmu Nuhin, Nuhin'il murseliğin. Nuh kavmi de peygamberleri yalanladılar. Peygamberler çok üstün kimselerdir ve düzgün kimselerdir. Hani anlatırlar bu şeyle ilgili. Eee. Bunu Süleyman'la ilgili mi anlatıyorlardı hani 99 koyun meselesi bilmem ne böyle İsrailiyat olan işte sözde komutanının karısına göz dikmiş de o kadını almak için onu savaşa göndermiş. Yani bir peygamberler kesinlikle Allah muhafaza aşağılık işler yapmazlar. Ancak maalesef İsrailiyat dediğimiz yani Yahudilerin inancında olan bazı hususlar peygamberlerini kirleten cinstendir. Ancak böyle değildir. Biz ne dedik? Onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e iman etmez. "anjak biz Musa'ya, Isaya, ey hepsine iman ettik. La nufarriku beyne ahadim min rusuli. Hiçbir peygamberin arasını diğerinden ayırmayız. Ancak fazilet sıraları da böyledir. Emaneti yerine getirdiklerine, risalet görevlerini, hücceti en mükemmel bir şekilde sunmak üzere tebliğ ettiklerine inanmak. Hem ilim, hem amel yönünden onların Allah'ın en mükemmel kulları olduklarına tebliğ ettikleri hususlarda yalandan, hiyanetten, gizlemekten ve kusurdan uzak olduklarına inanırız. Yani ilim ve amel yönünden biliyoruz ki insanların en üstünleridirler ve tebliğ ettikleri hususlarda yalandan belidirler. Dikkat ediniz. Aynı subhanallah yani enbiyanın en yakınındaki sahabeyi bile karalayan maalesef fırkalar var. Erkek olduklarına ve Allah'ın onlara insan tabiatında var etmiş olduğu özellikler dışında başka hiçbir özellik vermediğine inanırız. Onlar insandır ve bunun dışında hiçbir özellikleri yoktur. Aynen peygamberler de insanlar gibi yorulurlar, acıkırlar, hastalanırlar ve ölürler. Onlar ne yaratma, ne rızıklandırma, ne gaybı bilme, ne de diğer hususlarda uluhiyet özelliklerinden hiçbir şeye sahip değillerdir. Getirdikleri hususlarda doğru söylediklerini gösteren açık mucizeler ve görünen alametlerle Allah'ın onları açık bir şekilde desteklediğine inanmak. Halis tevhide davet ettiklerine, insanlara şeriatleri, dini hükümleri e, açıkladıklarına inanmak bunlar bizim inançta görevli olduğumuz hususlardır. Böylelikle Enbiya'ya imanın e, esaslarını, bunun nasıl olması gerektiğini görmüş olduk. Burada dersi noktalıyorum haftaya inşallah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e inanmak. Niçin biliyor musunuz? Sana, sana, sana, sana, sana hepimize. Kabirde Muhammed'den soru soracaklar Aleyhisselatü Vesselam. Üç husus sorulacak biliyorsunuz. Men Rabbuk, men dinuk, men nebiyuk. Rabbin kim? Din. Dinin nedir? Muhammed'le ilgili ne biliyorsun Aleyhisselatü Vesselam? Dünyadaki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı doğru anlamak, doğru tabi olmak İslam'ı doğru anlamayı gerektirir ve Allah'a hakkıyla ibadeti ortaya çıkartır. Dolayısıyla siz dersiniz ki ben İslam'ı Muhammed'siz öğreneceğim. Vallahi sapıtırsınız. Siz dersiniz ki ben Allah'a kulluk edeceğim ancak Muhammed'siz Aleyhisselatü Vesselam. Vallahi sapıtırsınız. Niçin? Çünkü haftaya biz bunu ıspat edeceğiz. Buyurun oturalım bu meseleyi konuşacağız. Niçin böyle olması gerektiğini. Ancak Muhammed Aleyhissalatu vesselam'in Allah azze ve celle ona nasıl bir konum bildirdiyse o konuma göre bir ittiba şarttır. Ne onun üstünde ne onun altında. Wa hada vallahu alem. Vesallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdik, echadu an la ilaha illa Ant. de wa atubu